Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sevgili izleyiciler Sevgili dinleyiciler Zamanı geldi Ne yapacağız ne edeceğiz Demircan'a bağlansak mı Bağlan diyorlar Ne atta ne eşekte katır de katıda Aradığın o lezzet Altın satıda Hep pahalı diyerek Bozma asabı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 Demircan biz ayrı olan sürenin sonuna geldik. Zaten konuşacağımı konuştun herhalde. Türkiye Bir dakika. Ne bir dakikası ne? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Dizek abi. Çocuk bana yapmış da. Ha Güzel miydi? Onu yedim bende biraz canın ummasın. Yok biz de yedik burada. <gülüyor> ne oldu Demircan abi ya? Artık yani bende bazı işleri hak ettim. Diniyorum. Vallahi doğru. Bugüne kadar mutfaktan her gün iki yumurta alıyordu. Efendim? Mutfakta iki yumurta alıyordu. Bir idamlık, bir bayramlık mı? Yumurtalar mı? Evet. Hayır, biri karanlık, biri yıralık. Ee? <gülüyor> <gülüyor> Benim canım kendim arkadaş. Ama şimdi Benim siz... Benim canım sabah yumurta istemez mi? Ben yıralım olmadan önce... O, <gülüyor> o yumurtalar zirayla karaya mı gidiyor Demirzhan'a? <gülüyor> Yumurta bire düştü. O da mı yiyor yumurtayı? Diyor ki Ama ne diyeyim ben böyle olacağımı. Demircan 3 tane alın yumurtayı ya. 4 tane alın. Ahına bir çiçek. Ahına bir çiçek. yumurta diyor her gün. Hesap yapıyor her gün. Her ayın başında hesap. Günde 2 yumurta. Pazar günleri yumurtaya geldim geldim. Gelmedim yok. Bir tek pazar günü mü var senin? Cumartesi de çoğumuşa benden oyuna kadar çalışıyor çiçek Acar günleri o da kahvaltıda olduğundan kendi içinde yumurta ve otomatikman bana da vermiyoruz. Zaten bir tane de yeter ya demiş canabim. Benim hakkım cenilirdir alınıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sadece yumurtayı söylemiyorum. Bir takım bu her cemiyede böyle aile içinde de böyle okulda da böyle reçende de böyle şimdi böyle için onun da şimdi. Spor cemiyasında da böyle. Demircan abi yalnız bir dakika yani çok ters bir şey söylüyorsunuz. Sizin erdeğerde olan düşmanlarınız aile içine de mi sızdı onu mu diyorsunuz Düşmanlık yani? Düşmanlık değil bu. Etkilenme oluyor. Etkilenme. Dün buldum bunu dün. Neyi buldunuz ya anlamadım. Etkilenme mı? oluyor. Etkilenme. Hayır yani şimdi demek istediğim aile içinde de e, sizi yıpratmaya mı çalışıyorlar? Bırak aileyi. Spor cemiyasında bazı adamlar... Reklamlarda çıkıyor, dünya kubası olacak, Almanya yayın en güzel tayypleri, en güzel kulakçıkları alacaklar, çikolataları alacaklar, yiyecekler, maçları seyredecekler, içecekler, sularını, greyfutlarını, otellerde kalacaklar, oradan istedikleri şeyleri yapacaklar, ben evde oturacağım. Olur mu hiç öyle şey demeyeceğim abi? <gülüyor> E gidiyorsunuz siz zaten biz radyo otu olarak gönderiyoruz sizi. Vallahi Geçiyor muyum? Evet gidiyorsunuz. Söz gir. Nasıl söz verin? Neye söz verin? Yemin et. Yemin ederim. Ne zaman geciyorum? Yani ama Avrupa Kupası'na göndermiyoruz yani. Dünya Kupası'na aramayacağım. Şey, Dünya Kupası'na izlemeye göndereceğiz sizi de. Evet. Yerinde izlemeye değil. Nerede izleyeceğim ya? İstanbul'dan. Orada bir radyonun bir ofisi daha var. Hı -hı. Orada büyük ekran televizyon var. Daha mı böyle yok bizim biz evde Evet. Oraya gönderebiliriz yani. Bak o, o geçen gün toplantıda geçti o onun lafı. Bakın normalde ben gidemeyecek miyim Almanya'ya? Normalde gidebilirsiniz. Hayır. Şimdi geçen sefer gitmiştik ya. Evet. Alıp turaya gelebilir Bir yere gönderdiniz yazıcık beni. Şimdi bu sefer de gidemeyecek mi? Gitsem şey anlatırım halbuki. Oradaki insanlara anlatırım. Oradaki sporculara anlatırım. Benden ki bunu anlatabilecek olamaz. Oraya kim daha iyi der mi? Daha iyi de şimdi o zaman gittiğimizde Türkiye de çok iddialıydı. Şimdi de iddialı şimdi, şimdi de iddiasını benimle kazanır. Demezem Türkiye katılıyor, katılıyor mu? Türkiye katılıyor Kimine mu? Şimdi ne olacak? Demircan Türkçem'in avcında olacak. Almanya'ya iner inmez avuçlarımı göğe doğru saracağım. Sistahımız doğru ortada yayılacak. Nasıl? Bizim plan nasıl plan? Plan çok güzel. Bizim takım katılıyor mu şeye? Yok ya bu. Yok. E nasıl o zaman iddiamızı şey yapıyorsun? Ben yapacağım. İddiayı ben yapacağım. Demircan sahaya çıkan adam olsa tamam. Biz gönderelim. Onun konuştuk zaten biz radyo toplantısından. Ta senin arkadaş. kızacağın adam biz değiliz yani Demircan abi Sıfırcağım ben sana kızıyorum ben Beni sahiplenen yok Beni sahiplenen yok Kocaman gazete konuşuyorum ben Radyo konuşuyorum koca koca Gazetelere, radyolara konuşuyorum Yani adamam fikriymiş gibi yazıyorsun, altına bir bakıyor, çiçekler okuyor aynı benim fikirlerim. Hadi ya. Aynı Bugün reklamlara izliyoruz. Bana niye hiç kimse reklamda oynarmadığını demiyor? Tipsisiniz diye mi? Bırak anne çevirsin İticisiniz diye mi? Olur mu öyle şey? Diz eksiz bir adamsınız diye mi? O olabilir. E yani niye? Düşman. Bir radyo? Var. Var. Neden beni Dünya Kupası reklamlarında oynatmıyorsun? Tamam sizin Dünya Kupası reklamlarında oynatacağım Demircan. Beni esas en güzel tanıtacak adam kim? Türkiye'de Be en güzel tanıtacak Dünya Kupası'nı anlatacak. 45 senedir ben bu camianın içindeyim. Evet tam ona bir şey demiyoruz. 38'de büyük mu 45? <gülüyor> evet. 38 senedir ben bu dünya içindeyim. Tamam. Kimse bana bir şey geldi mi? Reklamda oynadı. Şimdi ben ne yapayım gideyim mi? reklamda mı oynatayım siz? Neyi bana niye bağırıyorsun? Ben anlamadım ki şeyi. Sana bağırayım kime bağırayım Ben karım bağırayım kimine bir yumurta görüyoruz. Adamlar bağıracağım yan neşenler senin yumurtanı yiyoruz diye beni bize bağırıyorsun değil mi diye zaten yumurtaların üstünde isim yazıyor yiyemem. Zira yazıyor hiç işe mi yok ki ya galiben O bir tane kalem var onunla yazıyor zira başa finel ben Bir tane böyle Zira'nınki böyle cıbraşık bir şey kara minki böyle daha cımbız renklerinden. Yani onlara mı bileyim ben? Sen bir toparlan deme cana biraz. toparlayım neyi? Biraz istirahat etsem. Ne istirahat et? Modern sabahlar. Moden sabahlar. Moden sabahlar.